95.0 Açık Radyo'da Açık Dergi programı devam ediyorum. İkinci yarım saatimizdeyiz. İklimcil sergisini konuşacağız. 7 Nisan tarihinde Salt Bayoğlu'da izleyiciyle e, buluşmuş bir e, iş bu. Cooking Sections ekibinin işleri daha doğrusu. İklimcil mevsimler sürüklenirken başlığıyla e, İstanbul'da izleyiciye sunuldu. Meri Çöner ve Onur Yıldız'la Sergiyi sergileme değerlendirme imkanı bulacağız bu akşam yerimizde. Meriçi hoş geldiniz ikiniz de. Hoş bulduk İkselam. Teşekkürler, sen. hoş bulduk. Evet, e, Sergi'yi konuşmaya başlamadan önce Salt'ın 10. yaşını kutlamak isterim ben. E, Dilek kolay hakikaten. Ülke olarak da çok kolay geçirmediğimiz bir 10 yıl. Özellikle son bir yılda da dünyaların kepeği zorlandığımız. E, o yüzden bugün birlikte olmak ayrıca anlamlı diye düşünüyorum. Nece 10 yıllara demek isterim sizlere. Çok doğru yani hep birlikte geçirdik dediğin gibi aslında onları için biz de hem teşekkür ediyoruz hem mutluyuz bugüne kadar yapabildiğimiz, paylaşabildiğimiz için. Evet şimdi tabii on yılın değerlendirmesine vakit ayırmayalım. İklimcil mevsimler sürüklenirken herkesinle konuşacak çok şey var çünkü hemen başlamak istiyorum müsaadenizle. Alt başlığında özellikle Türkçe alt başlıkta insan faaliyetleri iklimleri değiştirirken nasıl beslenmedi sorusunu e, doğrudan izleyiciye sunan e, bir sergileme bu iklimcil mevsimler sürüklenirken üç başlığıyla söylediğim gibi cooking sections'ın işleri bir araya getirildi. E, vaka araştırmalarıyla bir zamanların mevsimlerini haritadan silinen bölgeleri ve geleceği meçhul Yıllarık görünür e, kılıyor gibi benden aktardım. Ama gönül yaptım bunu çünkü dün sergiyi gözme, gezme imkanı da buldu. Tam galiba bu şekilde e, özetlenebilirdim. Bir zamanların mevsimleri, haydadan silinen bölgeler ve meçhul e, geleceğin Kıyıları ile bizi aslında biraz yüz yüze e, de bırakıyor Cooking Sections e, ekibi. Öncelikle kurduğunuz Cooking Sections kurduğunuz ilişkiyi e, sorarak başlayayım. Ben de bu sergileme e, sayesinde kendilerinden haberdar oldum. E, nasıl gelişti onlarla Diğer onu kısaca bahseder misiniz? Nerede durduklarından bile tabii güncel sanat dünyasında. Tabii tabii. E, cooking Sections aslında iki kişi. E, Alon Şubabe, Daniel Fernandez Pasqual. Londra'dan çalışıyorlar yoğunlukla ama dünya çapında özellikle bu iklimcil aslında İngilizce'de Climabore adı evet. altında topladıkları çalışmanın biz de Türkçe değiştirmiş olduk, dilimize kazandırdık diye <gülüyor> çalıştığı alanlardan biri. Yani farklı coğrafyalarda iklimin gıdayla ilişkisine bakıyorlar. Bunu genelde de aslında bütün üretim ve tüketim döngülerinin gıda üzerinden dünyayla nasıl ilişkide olduğunu araştıran bir ekip. Evet. Dolayısıyla bütün çalışmalarını bir takım konuları derinlemesine araştırıp oradaki sorular üzerinden yerleştiriyorlar. Genellikle enstelasyon ve performans kullanarak evet. bunu yaparken de benim kritik bulduğum aslında çok belki de çoğu zaman mütevazı ama önerileri var yani bunu bir evet. e, incelemek ve anlatmaktan sonraki boyuta geçirdiklerinde e, önerilerini taşıyorlar bu önerilerinde ne kadar uzun vadede süreceğini e, önemsiyorlar e, o bakımdan da e, bir e, yaptıklarına sanat işi üretimi değil aslında bütünüyle bir hani pratik e, ha tanıtmak ve onu yaygınlaştırmak sonrasında da 2-3 sene sonra hala o konuyla ilgili hesap veriyor olmak gibi kendilerine e, miras Peki. temelli e, bir <gülüyor> yöntem belirlemişler. Bu bir karşılıklı bir tanışıklıkla e, yaptıkları daha önce Empire Remains Shop isminde bir projeleri var. Onu biraz inceledikten sonra biz aslında e, Türkiye sınırlarında yani Türkiye'yi sınır diye söylemeyeyim hatta biraz belki Osmanlı İmparatorluğu'na da dönerek e, o şey Hani yiyecekle yine gıdayla çok katmanlı ilişkili olabilecek coğrafya genişledikçe başka yerlere evet. erdikçe ne konuşabiliriz diye başladığımız sohbete aslında 3 sene oldu. Ee, evet. Sonrasında Türkiye'den e, araştırıp belirli vakkaların üzerine e, gitmeye karar verip... E, Onların da pratiğinde ilk defa aynı anda beş tane konuyu ele aldığımız bir yere gitti ve bu iklimcilin çatısı altında toplandı yaptıkları. Gibi. Evet. Yani sergideki her iş sanki tek başına bir mekanda da sunulsa ayrı ayrı sergide olabilecek kuvvetli mesajlar içeriyor diye de düşünüyorum. Aklıma gelmişken onu da söylemek isterim. Belli ki yoğun araştırmalar sonucu sürmekte. Buradan bir de şunu anladım söylediklerinden beri iklimcil İklimcil sergisi aslında sizin Cooking Sections'dan oluşturduğunuz bir sergi oldu değil mi? Yani hani buraya getirilmiş bir sergi gibi görmemek lazım. Zaten. Yok kesinlikle tam tersi. Ee, hakikaten bu üç seneyi, seneyi dolu dolu kullandık. Ee, bütün e, o bakka incelemelerinin içerisinde Türkiye'den çok sayıda kişinin katkısı var. Bunlar uzman, araştırmacı, e, hatta e, hani seramikçi, e, manda çobanı serginin içerisinde aslında gezdiğiniz, ve ilginizi çeken her noktayı biz de hem birilerinden öğrendik hem birileriyle sohbet ederek devam ettik. Zaten hani cooking sections'ın fratiği bir şey alıp bir yerden götürmeye el veren bir pratik değil bu dediğim. Aslında sanatla da bence bir şeyleri var, bir çekişmeleri var bu anlamda değerli yani bir nesne üretip o nesnenin yeniden dolaştığı bir dünya yaratmıyorlar aslında hiçbir zaman. Bu açıdan da biraz iklimcilik olduklarını söyleyebiliriz galiba. Kesinlikle evet hmm. yani şeyleri tutarlı <gülüyor> <gülüyor> bütün hayatları ve pratikleri sözleriyle tutarlı. Ben bunu kritik buluyorum çünkü biliyorsunuz çok aslında sloganlaşabilecek de bir. Belki sakıncası Tabii. yoktur ama iklimin de öyle olabileceği bir noktadayız şu anda en azından dünyada dolayısıyla. Evet. Yani evet. şey bu. Evet, evet. Çok hakikaten önemli. E, güncel sanat çevresinden de bakışın iklime dönüyor olması. Ama bu süreçlerin konusu o değil. Onu da ayrıca konuşmayı isteriz. E, sizin de ortak olduğunuzu, belki de bir panelde bilemiyorum. E, şimdi ekibin e, önerisini de konuşalım istiyorum ama e, sergiyi gezmeyen pek çok dinleyicimiz vardır. Bundan da e, eminim. E, 7 Nisan'da açıldı ve Ağustos sonuna kadar, 22 Ağustos'a kadar görülebilecek. Dolayısıyla bu söyleşi bu aradaki 4-5 ayda herhangi bir zamanda dinlenebilir ama yine de kısıtlamalar biraz e, bu güncel sanat turlarını da epey zorlaştırdı. O yüzden e, bu söyleşiyi aynı zamanda şeyin fırsatı olarak da sunmak istiyorum. Ufak bir sergi turu e, olarak da sesli sergi turu olarak da düşünmek istiyorum. Onun için e, alt kattan forum alanından e, başlayıp ikinci ve üçüncü katlara hep birlikte çıkmayı edeceğim sizlerle. Belki e, olur mu başlamak ister? Ee, olabilir. Ee, forum alanında Salt Beyoğlu'nun giriş bölümünde e, gelen izleyicileri e, perişan eden hava, İngilizcesi weather'd olan e, sergi bölümü karşılıyor. E, bu bölüm aslında e, yıllar boyunca hem e, bizim şahit olabildiğimiz yıllar boyunca hem de daha uzun elimli, 10 yıllar, 100 yıllar boyunca iklimin dönüşmesinin izlerini süren bir bölüm. E, takip ettiğimiz e, işte e, hava durumunun böyle kısa erimliliği, bizim takip edebildiğimiz e, bilgisinin yanı sıra iklim çok uzun dönemde değişen, dönüşen e, bir fenomen. Ve bu e, iklimin değişimini takip etmenin yolları da dönüşüyor. Çok yakın zamanda e, ortaya çıkmış yani görece insanlık tarih için yakın zamanda ortaya çıkmış meteoroloji bilimi çeşitli kayıtlarla bunun izini sürüyor. Fakat meteoroloji biliminin o disiplinin gelişmesinden önceki dönemlerde iklimin ve iklim kaynaklı olayların kıtlık gibi kuraklık gibi aşırı soğuklar aşırı sıcaklar gibi olayların izinin nerede sürebiliriz gibi bir soruyla başladık aslında bu bölümü. Bu bölümdeki en büyük iş ortağımız birlikte çalıştığımız grup İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesinden akademisyenler oldu. Orman Fakültesinde Ünal Akkemik, Venisbe Köse başta olmak üzere akademisyenler Ağaçların hem ağaç kütüklerinden hem de ağaç fosillerinden, yaprak fosillerinden, ağaç polenlerinden iklimin izini, iklime dair bize bilgiler türetebiliyorlar. Çok yetkin bilimsel yöntemleri kullanarak ve bu alanda çok saygın yayınlarda yaparak. Biz onlarla bu sohbete başladık. Onlar bize ağaçları ve ağaç ürünlerini nasıl okuyabileceğimizi, oralardan iklime dair neler öğrenebileceğimizi Örettiler, anlattılar. Ee, biz de bir, bir yandan başka araştırmacılarla çalışıp e, da yazılı kaynaklarda ve sözlük kaynaklarda iklimin izi e, işte meteoroloji öncesi dönemde nasıl e, e, saklandığıya baktık. E, sergiye gelenler e, hem e, Orman Fakültesi ile yaptığımız işbirliği sonucu onlardan ödünç aldığımız ağaç parçalarını, ağaç fosillerini, yaprak fosillerini, polenleri görebilecekler. Ve bunların aslında her birinin bulunduğu dönemden yani bu dönemde çok uzun erimli gerçekten. 25 milyon yıl öncesine tarihlenen fosiller var bu anlamda. Sergide onların yaşadıkları dönemdeki, yaşadıkları bölgedeki iklime dair neler söyleyebildiklerini orada görüyor olacaklar. Ama bir yandan da La Turquie gazetesi gibi 1874-1893 yılları arasında yayınlanmış bölümlerinden hem haber hem de mektup olarak iklimin, o dönemin işte kamusal alanında, kamusal yazılı alanında nasıl konu edildiğini dinleyebiliyor olacaklar. Bir yandan da Şair Abdi'nin 1874 İç Anadolu ve Doğu Anadolu kuraklığına dair yazdığı kuraklık destanını dinleyebiliyor olacaklar. Yani hem işte ağaç gibi objelerden hem de aslında yazılı ve sözlü kaynaklardan İklimin uzun erimli dönüşümlerini takip ed etmeye imkan veren bir bölüm orası. Evet, yine de bu ilk e, forumda ses kayıtları da var. Yani bir ses yerleştirmesi de var. O, oraya da kulak attığımızda, yani az evvel söylediğim gibi yani, kamusal e, tartışmalarda nasıl yansıdığını zaten e, duyabiliyoruz. Ama genel e, benim aldığım e, his bu forum alanındaki özellikle ses yerleştirmelerinden. E, iklimin aslında çok uzun yıllardır biraz da insanlığın isabetsiz olduğu bir konu oldu, ee, bir kere daha olmuş oldum. Ee, böyle bir muammayla e, bir yandan aslında ikinci kata ilerlerken orada fosiller de e, ilginç başka bir sabitlik e, ve rabıta da e, veriyor. Bu ilişki hiç düşünmüş müydünüz? Onu merak ettim. iklim konusunun bu muamma haliyle bir biçimde fosil bilimin ...hafif pozitifist e, yanından bir, bir araya gelişi hakkında bir şey söyleyebilir misiniz? Bu araştırma esnasında karşımıza çıkan en önemli e, ya da böyle en göze çarpan e, bilgilerden bir tanesi aslında... ...iklim kaynaklı olayların, e, bunların en vurucusu, en yıkıcısı aslında tabii kuraklık e, gibi olaylar. E, bir şekilde e, meteoroloji biliminin öncesi dönemlerde... E, unutulmaya ne kadar meyilli olduğuydu. Ee, bu, bu, bu bölüm için özellikle araştırmacı Özge Ertem'le de birlikte çalıştık. Onun, onun e, kuraklık, e, geç Osmanlı dönemindeki kuraklıklar üzerine e, çok e, önemli çalışmaları var. Onunla beraber yaptığımız sohbette de öne çıkan e, konu aslında e, insanların kuraklığı e, unutmaya ne kadar meyilli oldukları e, ve iklimle e, ilişkilendiren olayların doğallığının ee, bir şekilde varsayıldığıydı. Yani evet. iklim, e, iklimin e, bizim önümüze sunduğu e, hallerin bir şekilde e, doğal döngüsel içinde e, e, ortaya çıkan doğal fenomenler olarak anlaşıldığıydı. Ama <gülüyor> e, sergideki aslında anlatı biraz hem bunu e, bu unutmaya, evet. e, unutmayı unutmayı e, sorguluyor. Bir yerlerde izinin kaldığını sorguluyor. Ama bir yandan da iklim kaynaklı e, toplumsal ya da siyasal e, o, olayların ee, aslında sadece iklimden kaynaklı olmadığını dönemin e, evet. siyasal ve toplumsal düzenlenişine dair ya da ekonomik e, tercihlerine dair e, sonuçlarla birlikte düşünülmesi gerektiğinde e, ortaya seriyor. E, i̇klim evet. yalnızca iklim değildir gibi bir, e, bir şey de söyleyebiliriz belki de bunun için. Zaten alt aslında siz de öyle bir önerme koymuşsunuz. İnsan faaliyetleri günleri değiştirirken nasıl beslenmeli Ye de dönüşüyor sergi içinde soru. Ve bu da aslında bizi ikinci üçüncü katta izleye, bildiğimiz galiba e, Cooking Sections işlerine getiriyor. Süremiz çok da yokken ben e, dinleyiciler için kısaca buradaki işlerin de anlamını ve kapsamını kısaca değerlendirmenizi rica e, Kalıcı e, Gölet'le ikinci katta devam ediyor aslında sergi. E, kalıcı Gölet e, İstanbul'un e, kuzeyinde bu e, İstanbul'u aslında belki anavatan diye söyleyebiliriz. Benimsemiş e, mandaların yaşadığı ve onlardan yapılan e, sütlacın kaymağın yoğurdun e, kendi başına e, buraya özgü e, değerli bir lezzet olduğunu hatırlatmak için aslında e, yapılmış çalışmalardan biri bu sergi kapsamında. Özellikle Bulgaristan'dan da bir göç aldıktan sonra bu İstanbul'da hakikaten ilerlemiş bir alan manda çobancılığı. Evet. 1990'larda da çeşitli vesilelerle burada su birikintilerinin artmasıyla yine hani çok yakın zamanda da bir bakıma popülasyonun arttığını biliyoruz. Bu İstanbul'un kuzeyindeki yerleşme, yaşama ve bir şekilde aslında ticaret demek lazım. E, tabii oralarda gelişen e, yeni projelerle yani şehrinde hem oraya kaymasıyla hem orada yeni altyapı projeleriyle e, şu anda e, küçülerek gidiyor e, bu iş. E, ve aslında evet. mandaların en çok e, belirgin özelliği e, bütün günü e, dolaşarak dışarıda yürüyerek beslenerek e, göletler bulduklarında küçük göllerde e, çamura yatarak e, ritüel neredeyse e, olarak geçirdiği Hı. ve hatta manda çobanlarına göre bu çamurun e, sağlıkları içinde bir e, faydası var. E, bütün bunları dinledikten, biraz onlarla vakit e, geçirdikten sonra orada küçük müdahalede bulunduk. Cooking sections. Bir e, arazi içerisinde e, gölet açtı. E, bu sulak alanların kaybolmasına karşılık azıcık bir mekan açmak adına. E, bu göletin çamuruyla yapılmış olan e, sütlaç ve yoğurt kapları var sergide aslında. E, sergilenen nesne e, gibi gözüken. E, halbuki bu kapları da sergi sonrasında İstanbul'da bu meseleyle olan mesai e, sürdürmek için e, ürettik. Yani sergiden Hı. sonraki hayatı e, bu de dert edilen e, manda sütü, manda yoğurdu bunlar yani, manda sütüyle yapılabilecek şeylere e, yine bir e, ses getirmek, aracılık etmek e, ve burada da hem e, bu işi üretirken e, Başak Gökals'ın e, seramik sanatçısı ve arkeolog onunla birlikte çalıştık. E, onun ürettiği Hı. nesneler oradaki. Hem mutfak sanatları akademisiyle artık bundan sonrası için programlarına dahil edecekleri pastacılık, profesyonel pastacılık eğitiminde manda sütünün bir konu olduğu, dolayısıyla yeni tariflerin üretilmesine aracılık edecekleri bir anlaşmamız var aramızda. Evet. Ayrıca bu rotayı yani kuzeyden güneye İstanbul'da inen rotayı bilirsin Serkan Taycan evet. 2014'te yürüdüğü haritayı aslında erişilebilir hale getirmişti. E, bu tabi güncellendi yani hem oradaki mekanlar e, değiştiği yani bütün peyzaj aslında değiştiği için e, hem de bizim bu e, yeni açtığımız gölete de e, uğrayabilecek bu aksı da içine katabilecek ona olduğu için e, iki ha. deniz arası haritası yenilendi bu sergi sayesinde. E, şimdi Hakkı. Robinson Crusoe 386'dan yine edinilebilir e, merak edenler olursa. E, Mandaların evet. hikayesi böyle e, şu anda şeyde Saat yolunda Evet, mandalarla aynı katta aslında balıkları da görüyoruz. Balık çiftliklerinin neden olduğu kirlilik ve deniz canlarına uğradığı genetik erozyona dikkat çeken traces of escapees kaçakların izinde de burada e, The Lasting Pond, kalıcı göle de eşlik ediyor. Ama ben Karadeniz demişken acaba bir yüz katı hızlıca seçilme mı <gülüyor> diye düşündüm. E, yanlış hatırlamıyorsam Unicum e, işim. E, başlığını karıştırmıyorsam. Karadeniz'in Akdenizleşmesi gibi çok ilginç bir e, ifade var bu işi anlatırken. E, yegane'ye bakalım mı kısaca Unicum'un işine? Tabii e, ki yine Onur anlatabilir onu. E, yegane e, aslında şey, e, Karadeniz'in Latince eski adı Unicum, hidrobiologikum'dan geliyor. Karadeniz e, çok kendine has bir e, deniz, 150 metre altında oksijen bulunmamasıyla. Fakat İstanbul ve Çanakkale boğazlarının açıldığı jeolojik döğüşümden itibaren Akdeniz'in suyu Karadeniz'e dolarak orayı dönüştürüyor. Karadeniz daha tuzlu ve daha sıcak hale geliyor. Son yıllarda küresel iklim değişikliğiyle, küresel ısınmayla beraber bu sürecin hızlandığı vaki. Biz bu sürecin hem gelişimini hem de sonuçlarını ele alan bir araştırma yaptık. Bugün itibariyle en önemli sonuç aslında e, Akdeniz'de yaşayan ve Akdeniz'de olarak bilinen türlerin yavaş yavaş Karadeniz'de görünür olması, Karadeniz'de yaşıyor olması, onların gelişinin hem Karadeniz'deki türleri etkilemesi, onların belki de e, Akdeniz'den gelenlerden uzaklaşmak adına daha kuzeye doğru e, göçmesi, hem de Karadeniz'de Akdeniz arasında gidip gelen göçmen türler var. E, işte havalar soğuduğunda, Karadeniz'de su, deniz suyu e, soğuduğunda Akdeniz'e geçen, Artık bu soğuma gerçekleşmediği dönemlerde onların Akdeniz'e gitmekten vazgeçmesi gibi değişimler de var. Evet. Yegane, yani Unicum bölümünde aslında bu dönüşümü inceledik biz. Ve gidip gelen türleri, göç eden türleri, iki deniz arasındaki göç ilişkisine baktık. Bu bölümde evet. izleyicileri... 21 metre uzunluğunda bir halı karşılıyor olacak. Bu halının üzerinde Akdeniz ve Karadeniz arasında hareket halinde olan türlerin e, Alon Schwabe ve Daniel e, Pasqual Fernandez tarafından e, e, yapılan çizimlerinin işlendiği e, bir el dokuması halı bu. E, Hı -hı. Burada e, göç eden türleri e, aslında tasvir ediliyor. E, bu halıya eşlik eden e, bir ses var orada halının iki ucunda evet. yer alan hoparlörlerden. Yine Sanatçılar Cooking Sections ekibi tarafından yazılmış bir diyalogun ıslık diliyle dinleyebiliyoruz. Bu diyalog Karadenizli iki balıkçının gelen ve artık gözükmeyen türler hakkındaki sohbetini içeriyor. ıslıkçılar Rıfat Köçek ve Şevket Kaçak'la çalıştık bu Giresun'un. Ee, hı hı. kuş dili e, konusunda e, Giresun'un Kuşköy'ünde konuşulan kuş dilini e, konusunda e, hem korunması hem de yaşatılması için çaba gösteren e, kişiler onlar hem de kendileri de ıslık dilini konuşabilen e, insanlar onlarla çalıştık e, onlar bize yardımcı oldular bu seslendirme hususunda e, evet. e, Karadeniz'in e, peki dönüşümün e, hem e, aslında sanatçıların gözünden bir tasvirini hem de e, ıslık dilinden hikayesini dinleyebiliyoruz bu bölümde Evet, yani ıslık dilinin bir biçimde doğayla nasıl bir hani, e, kuvvetli ilişki içinde olduğunu düşününce de insan hakikaten saygıda başka bir anlam e, açıldığını görüyor bu arada. Hani tüm, e, bu iklim hakkında e, söylenen... Çok hani diskursif şekilde ortaya konan e, pek çok şeyden çok daha kuvvetli hakikaten oradaki o kuş türü. Peki e, kurak topraklara kısaca değinelim istiyorum. Çünkü e, aynı zamanda bir başka e, işbirliğine de yol açmış bir iş. E, gördüğüm kadarıyla iFlux e flux Architecture'da da bir yazı e, dizisine de vesile oldu. Toprak ve doğurganlık hikayelerine e, atıfta bulunuyor. Sergil'in e, bir parçası olarak. Kısaca e, anlatmak ister misiniz bunu Tabii, e, yani Kurak Topraklar aslında bir e, koleksiyon e, kendi başına e, sergi içerisinde e, gelirse e, izleyiciler. E, Salt Online'ın altında bir web projesi halinde e, bütün toplanan 90 tane birbirinden farklı nesnenin e, hikayeleri var. Bugünden bakarak yazılmış nesnelerin hepsi de hani Neolitik çağdan bugüne kadar aslında doğurganlık, verimlilik, e, bereket e, bu kavramları simgeleştiren farklı dediğim gibi nesnelere odaklanıyor. Bunun sebebi de şu, öncelikli olarak özellikle hani Türkiye civarını yani tırnak içinde işte bereketli hilal diye tasvir eden kendi içinde bütün arkeolojik anlatıları da yeri geldiğinde buna bağlayan daha yaygın bir bilimsel bir bakıma bir yaklaşım evet. var. Bu aslında hep tarımla da birlikte düşünebilecek bir nedendir benzetme aynı şekilde devam ettiğinizde 1950'li yıllara yani çok atlayarak geliyorum ama 1940'lar 50'ler sonrasında Türkiye'de de tabii ki topraktaki uygulamalar çok daha fazla yapay tohuma işte kimyasalar başka türlü gübreleme yöntemlerine dayanıyor aslında bu koleksiyon hepsine dokunuyor hepsini farklı anlar ve simgeler üzerinden e, inceliyor. Sonunda geldiğimiz noktada ise toprağın artık e, mevcut haliyle bu bir bakıma yorulmuş diyeyim. İngilizcesi exhausted zaten aslında bu işin. E, yorulmuş halinde e, bütün bu biriktirdiği e, bir bakıma e, sadece kimyasal mı demek bilmi lazım bilmiyorum ama bütün bu hem biriktirdiği hem havaya geri verdiği hem işte tohumlarla yeniden e, insan bedenine bu sefer yiyerek de kattığı şeylerin kısırlar yol açtığı şu anda konuşuluyor. Dolayısıyla buradaki koleksiyon aslında eskiden bütün verimliliğin, doğurganlığın hem de diyelim bir takım cinsiyetleri de tarif ederek itaaf edildiği bu topraklarda bugün geldiğimiz durumda çoğalmış bir tüp bebek üreme biçimine son buluyor. Ayrıca bu tüp bebek tedavisi Türkiye'de Başarılı bir ya da nasıl diyeyim yoğunluk ve başarı gösteren bir çalışma modeli artık yani dünya içerisinde de yakın coğrafyaya da hizmet veren bir turizm modeli aslında Türkiye'de. Bütün bunları bir araya getiren biraz da bugünün yeni bakış açısıyla da bütün o nesneleri konuşurken hikayeleri tekrar gözden geçiren bir iş. Evet. Ee, dediğim gibi mekanda zaten incelemek ayrıca ve üzerinden bütün bunları okumak mümkün. Sen de altını çizdin. Iflux e Arkeşçisi sayesinde de biraz daha geniş e, bir yere açılıyor. Ee, daha başka coğrafyalardan aynı mesele doğurganlık ve e, verimlilik, bereket meselelerine yorumda bulunan yazarları davet ettik. Bu hafta başladı. Altı e, farklı makale yayınlanacak. Biz de onların Türkçelerinden bir e-yayın sonunda e, sunacağız. Hı -hı. Yani Türkçeye de kazandıcaz o yapılan çözü. Harika. Evet, dört ay gibi bir süre açık kalacak sergi. Dört, ay hatta. E, evet. şimdi biz bu kaydı Nisan'da yaptık. Önümüzdeki günlerde ne olacak? Onu da farklı notlarını e, bu bugünlerde dinleyen e, dinleyiciler için de bir Varsa aktarabilir misiniz? Tabii ki. E, sergi süresince bir kere bu işbirliği yaptığımız, öğrendiğimiz diyeyim, e, bu konuları e, uzmanlarla bir araya geldiğimiz e, çevrimiçi sohbetler olacak. Onları e, takip edebilirsiniz. E, ayrıca Hı -hı. yine bu kurak topraklar bölümüne eklenecek üç tane e, video kayıt var. Herkesin de e, sonra e, uzaktan da izleyebileceği sadece saltta e, olmayan. E, Hı -hı. Bu süre içerisinde de e, dediğim gibi... Bu metinlerin yanı sıra Türkçelerini hazırlayacağımız bir dönem olacak. Ama evet. işte şu anda 4 gün 11 ile 17 arasında saat işliyor. İleriki günlerde belki daha yüksek okay. şeylere geçer inşallah, inşallah. İnşallah yani hepimizin sağlığı için inşallah koşullar daha yoğun bir arasında olmaya yardımcı olur. Evet ben de ölümlü diyorum. Pazartesi ayı çarptayçı günleri gezilebilir Salat Beyoğlu'nda. İkinci mevsimden sürüklenirken sergisi Menü Öner ve Onur Yıldızla birlikteydik. Ben çok teşekkür ederek... şeyi sonlandırmak durumundayım... ...süre bittiği için. Ama... ...şeyi de sorayım. Cooking, cooking Section... ...sorduğu sorulara da belli bir müddet veriyor... ...demiştin ya Meriç. Evet. Şimdi bu... ...serginin ortaya çıkardığı... ...ya da bize ilgilenmemiz için sunduğu... ...sergilerin vadisi 3 yıl bu yani ...bugünden itibaren sadece 3 yılımız mı var... ...diye sormak istiyorum. <gülüyor> yani bugünden itibaren... ...bizim bu projeyle devam etme sürecimiz mi? Yani aslında... MSA ile evet. mesela olan işbirliklerini sürdürmek ve onun dışında da evet. bu sütlaç Kaplarıyla başlayan e, mesaimizi devam ettirmek istiyoruz. E, yani şeye, yaptıkları işlere geri dönen o coğrafyayla biraz daha yakın ilişki kurmaya devam eden bir cooking sections Ama sen genelde dünya için üç yıl mı diye soruyorsan. Galiba öyle sordum. O değil diye Evet yok esprili e, bir kapanış yapmak istedim. E, bu büyük bir soru gerçekten. E, nasıl iklimcil bakılacağı dünyaya sorusu. E, sevgiyi izleyenler kendi sorularını e, mümkünse de cevaplarını belki yürütebilirler. Ben çok teşekkür ediyorum katıldığınız için. Hoş Teşekkürler Eksen. Teşekkürler davete.